Oh yeah. Çıkkastı Merhaba Kainat. Bugün 26 Şubat Salı. Yıl 2013. Ay 2. Gün 57. Kasım 111. 1434. Hicri Rebi Ahir 16. 1428. Rumi Şubat 13. Fırtına. Günün Tarihi. Türk yazarı, eğitimci ve siyaset adamı Hasan Ali Yücel 52 yıl önce bugün 26 Şubat 1961'de vefat etti. 1897'de İstanbul'da doğmuştu. Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünü bitiren Yücel, Kuleli, İstanbul Erkek ve Galatasaray Liselerinde Felsefe ve Edebiyat Öğretmenliklerinde bulundu. 1938 ve 1946 yılları arasında Milli Eğitim Bakanı oldu. Bakanlığı sırasında Köyün Ünsesü Töreni kurdu. Dünya klasiklerini bakanlık yayınları arasında Türkçe'ye çevrilerek yayınlanmasında büyük emeği vardır. Göte, bir dahi'nin romanı gibi eserleri ve şiirleri vardır. Doğumunun 100. yılında UNESCO... 1997'yi Bütün Dünya Hasan Ali Bütün Dünyaya Hasan Ali Yücel Yılı Olarak Duyurmuştu Günün Tarihi 19 Yıl Önce Bugün 26 Şubat 1994'te Roman Hikaye Oyun Yazarı ve Gazeteci Tarık Bura İstanbul'da Vefat Etti. Bura'nın eserleri Arasında Küçük A, Osmancık Ayakta Durmak İstiyorum ve İbişin Rüyası yer alır Yemek Listesi Gün 57 Nohutlu Paça Zeytinyağlı pırasa, salata ve meyve Büyük Saatli Marif Takvimi goes to show, and I told them where to go, ask a policeman on the street, there's so many that two. Merhaba herkes Açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com Ve Açık Gazete başladı haftanın ikinci Açık Gazetesi Ömer Madre, Can, Can Tombil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz Günaydın, Günaydın Evet girişimizi Blue Jay Way adlı parçasıyla yaptık The Beatles'ın Hatırlanacağı üzere bu hafta boyunca Beatles grubunun gitaristi Meslecilerinden biri grubun kurucu elemanlarından George Harrison'ın 70. yaş gününü kutlamaya devam ediyoruz. Bütün hafta boyunca da gerek ki Beatles'la yaptığı, birlikte yaptığı çalışmalardan gerekse de solo ve diğer gruplarla ve müzisyenlerle yaptığı çalışmalara da yer vermeye çalışacağız. Şimdi 1967 senesinden Magical Mystery Tour adlı albümden gelen Blue Jay Way adlı parçayla bir George Harrison bestesiyle açılışımızı yaptık. Genellikle bu parçalarda Harrison'ın bestede ağırlıklı olduğu parçaları seçmeye çalışıyoruz. Böyle bir sergileme yapıyoruz. George Harrison ve The Beatles'ın 46 sene neredeyse yarım yüzyıl evvel ne kadar avantgard öncü çalışmalar yapabildiğini popüler müzik tarihinde ne kadar Yaratıcı işler yaptıklarını gösteren de ilginç bir örnekti bu. En ilginç parçalarından biri bence. Blue Jay Way. Evet, tarihte bugün neler olduğuna bakalım ama öncelikle bir düzeltme yapalım. Evet, Hasan Ali Yücel demişim. Saatli Marif Dakfı'nı okurken 52 yıl önce bugün doğan eğitimci ve siyaset adımı Hasan ın. Ali Yücel olacaktı. Onu ufak bir düzeltmeyi de şimdiden e, belirtelim. Evet bugün 26 Şubat 1815'te e, Napolyon Bonaparte Elbe Adası'nda hapisten kaçmış. Bir yüz günlük iktidarı dağılacaktı bir imparatorluk günleri. 1920'de bugün de ilk Alman ekspresyonist dışa vurumcu film ve e, korku, dehşet filmlerinin ilk örneklerinden Doktor Caligari'nin kabinesi adlı film Robert Wiener'in Berlin'de premier yapmış, ilk gösterime çıkmış 1936'da bugün Fatih Harbiye tramvayı Beyoğlu'nda devrilmiş, iki ölü 30 yaralı var 1946'da e, fin Finlandiya'daki Gözlemciler binlerce hayali roket gördüklerini anlatmışlar 1946 yılında. Hayali roket. Evet. Binlerce kişi görmüş bunu. Binlerce roket görmüş bazı gözlemciler. Ha, bazı gözlemciler. Herhalde binlerce kişi de görmüştür. Hayali roketleri. Evet. Ne çıktığını bilmiyoruz sonucu sonun sonrasını. 1980'de Mısır'la İsrail ilk tam diplomatik ilişkileri ilk defa kurmuşlar. 1967 Savaşı'ndan bu yana, 1988'de de işkence, insanlık dışı ve küçültücü davranışların önlenmesi Avrupa Sözleşmesi Türkiye tarafından onaylanmış. 1993'te Dünya Ticaret Merkezi bombalanması, New York'ta bir e, bombalı kamyon. Dünya Ticaret Merkezi'nin Kuzey Kulesi'nin altında park edilmiş. Orada patlayınca altı kişinin ölümüne ve binden fazla insanın yaralanmasına yol açmış. 1998'de Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk adlı eseri Rumca'ya çevrilmiş. 2001'de de Taliban örgütü mensupları Afganistan'ın Bamyan kentindeki da heykellerini topa tutarak tahrip etmiş ortadan kaldırmış. Evet İksem Mavutno'ya da bir teşekkür edelim. Sabah sabah içimizi açtı bu birbirinden güzel iç açıcı ironi yapıyorum burada haberlerle. Ama tarihte bugün gibi bir süreçte esas olarak böyle olayları kaçınılmaz. Evet ama biraz şey, daha böyle e, optimist olarak bakmayı deneyelim önümüzdeki günlerde. Biraz daha iyi tarafı. Tabi Tabii bakmayalım. şimdi zaten günün haberlerine geçer geçmez bütün bu karamsarlık dağılacak ve dünyanın en güzel haberleriyle baş başa kaldığımızı anında göreceğiz. Evet. <gülüyor> Dünyadan seçimler var. Amerika Birleşik Devletleri yani seçimlerde e, İtalya'da Güney Kıbrıs Rum yönetiminde e, Mısır'da Seçim, kimi, kimi girilmiş, kimi sonuçlanmış, kimi de girilip girilmeyeceği belli olmayan seçimler var. Bir onlardan bahsedebiliriz. Şeyde Amerika Birleşik Devletleri'nin Nijer'e 100 kişilik bir asker, bir askeri birlik koyduğu haberi var. Filistinlerde İsrail'e bir ellerindeki bir mahpusun mahkumu. Filistinli mahpusu, işkenceyle öldürdüğü gerekçesiyle <gülüyor> şikayet ediyorlar. Güzel <gülüyor> haberler bunlar. Bradley Manning'in de e, çavuş, Amerika'da çavuş Bradley Manning'in bin gündür yargılanmadan ve hüküm giymeden hapiste olması 3 yaklaşan bir durumu büyük ölçüde protestolarla karşılaşmış Amerika Birleşik Devletleri'nde. Evet Avrupa'da ise atletizm skandalı devam ediyor. Bu sefer de Ikea'nın İsveç köftelerine sıçramış. Böyle bir durumdan bahsediliyor. Örbatistan'daki yanılmıyorsam Ikea'nın İsveç köftelerinde... At eti izine mi karışmış? At eti izine At eti bulunmuş İsveç köftelerinde Bununla alakalı Bazı açıklamaları vardı Kiyanın, Türkiye'de at etimiz yoktur Türkiye'deki ürünlerimiz %100 doğaldır Doğal hayvan Etidir Evet işte ben söyledim sana Günün en güzel şeylerinden bir tanesi Haberlerinden biri bu Bu gibi skandallar Genellikle Türkiye'ye sıçramıyor Pek çok ülkeye sıçradı Gördüğün gibi ee, sayısız yani Britanya'da başladı, İngiltere'de başladı yanılmıyorsam. Ondan sonra da İtalya ve başka pek çok ülkeye tıçredi. Polonya, Almanya. Almanya. Ama burada böyle bir şey yok. Ama Türkiye'den yavaş yavaş geliyor sanki. Yok. Ilk önce... Türkiye'de bize bir şey olmaz. Yani Fransa, Hollanda, Romanya, İsveç, Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve Almanya'nın aralarında bulundu. Başka da sayılmayan pek çok ülkede at eti ticareti yürütüldüğü belirlenmişti. Ikea Mobilya şirketi değil mi? Evet. İsveç köftesi şirketi ad de değildi, değil. Ad arabası da yapıyor mu? At arabası yapmıyor. Romanya'dan aldıkları atları, e, daha doğrusu keserek köftelerine karıştırıyoruz. Sadece atlarla ilişkisi buymuş ama yavaş yavaş yaklaşıyor ben bunu söylüyorum size. İlk önce dönerlerde Almanya'daki dönercilerin dönerlerinde ateti çıktı. o atezi çıktı. Sonra yavaş yavaş dumuz da çıktı. Evet. Sonra yavaş yavaş is, şeye doğru gelmeye başladı. Orta e, Avrupa'dan Doğu Avrupa'ya doğru gelmeye başladı. İsveç mesela IKEA açıklama yaptı Türkiye'de bizim Türkiye'deki ürünlerimizde at eti yoktur diye. Yavaş yavaş Nesle gelen yaptım. bir şey var. Biz, Biz buradan uyarımızı yapalım. Mı? Evet. Efendim? Ne, Nesle yapmıştı. Nesle de yapmıştı. Nesle'nin de hazır e, yiyeceklerini de İspanya'daydı yan, yanılmıyorsam. Ama Türkiye'de hiçbir şekilde karışmadığını, gönüllü incelemeler yaptığını anlatmıştı Nesle. Hı, gön gönüllü incelemeler yapıyor, evet. Evet, ben ama e, seninle istediğin bahse girelim şu anda Mert'in önünde. Asla Türkiye'ye sıçramayacak. Yani sadece Atatürk'den bahsediyorsa nasıl sıçramayabilir ama daha değişik hayvanlardan da bahsediyorsak şimdi sabah sabah. Hiçbir hayvan karışmayacak. Karatmayalım tekrardan. Hiçbir şey, günün iyi haberiyle devam edeceğiz. Peki Türkiye'deki haberlere geçelim. Evet Türkiye'deki haberlerdeki en ön planda olan haberlerden biri de Merkel. Merkel'in Almanya'dan e, gelip Türkiye ziyareti ve bu ziyaret sırasında Ama ondan sırasında... önce belki de şeyi söylemeliyiz. Yani e, Öcalan'ın mesajından sonra Kandil'in harekete geçti ve örgütün elindeki 16 kişinin cumartesi günü bırakılmasını beklendiği haberi vermesi tarafta kurtuluş izin verdi. Bu yani Evet yani bir tek tarafta var galiba bu o, serbest bırakmalarla alakalı haber bu taraf ufak bir aşamayı atlayarak gitmiş dün süreçten bahsetmiyordu bu sefer süreçten bahsedip üstü kapalı olduğundan bahsediyordu bugün Mill sev bu, mühürlü zarflar olduğundan bahsediyordu o konuda bir değişiklik yok ama PKK Cumartesi e, serbest bırakacak manşet atılmış e, Öcalan'ın mesajından sonra kandil hareketi geçmiş örgütün elindeki 16 kişinin cumartesi günü bırakılması bekleniyor. Evet böyle bir sızma haberden e, bahsedebiliriz. Ayrıca da Başbakan'ın bu konuda gazetelerin pek çoğunda manşet ya da sür manşet olan haberleri var. Evet Merkel'le görüşmesi sırasında var. E, vermiş bu açıklamaları. E, bu arada e, Recep Tayyip Erdoğan Başbakanımızın bugün doğum günüymüş. Onu şeyde belirtmedik Onu da buradan bir Anmış o olalım Siyasileri genellikle siyasi şarkısları belirtmiyoruz Ama Bek aynı zamanda çok Sanat, kültür, edebiyat Davut Güloğlu'nun da Bugün doğum günüymüş Kimin? Ee, şeyimiz Davut Güloğlu dedim değil mi? Yanlış söyledim ee, Özür dilerim dışişleri bakanımız e, Dav Ahmet, Davutoğlu. Da. Ahmet Davutoğlu Çok özür dilerim evet İkisi aynı günde kıştı. bir dövmüşler. Bir Kisani de Hasan kıştı. Ali Yücel var. Üçü. Aa, evet kültür oradan değil mi? Hasan Ali Yücel'in. Evet. Ee, Hasan Ali Yücel'in. Hasan Ali Yücel'in. İkinci düzeltmeyi yaptım o zaman şimdi de. Böyle bir durum var. Gazetelerin manşetleri genellikle e, Başbakan Erdoğan'ın e, bu demeçlerine yer vermişler. E, görüşmelerdeki İmralı görüşmeleri ardından e, PKK'nın silah bırakması... Ve ateşkes süreciyle alakalı olan bir takım görüşmelerine yer vermişler. Evet, sabah ben gazetesi ben... mesela bunu çekip giderler süreç başlar manşetiyle vermiş. Biraz böyle e, küçümseyici bir ifade kullanıldı belirtiliyor sabah gazetesinden öyle okuyoruz. Milliyette tam öyle değil ilk adım ülkeyi terk etmeleri demiş Başbakan Erdoğan örgütün daha kadrosunun erisilmesi için atılacak ilk adımın Türkiye'dekilerin başka bir ülkeye gitmesi olduğunu söylemiş. Yani Birleşik Arap Demir, Emirlikleri dönüşünde uçakta haber ajanslarının temsilcileriyle e, konuşmuş ve birçok mesaj vermiş, özellikle de tabii İmralı meselesi e, PKK'nın e, özellikle e, Türkiye'deki. Teröristler demiş birinci sırada yani bu süreç fiilen başlamıştır. Teröristler ikinci bir ülkeye gittiği anda ondan sonra mahmur kampı var. Bir de orası Kuluçka merkezi gibi bir de kandil var. Bunlar Türkiye'dekilerin ülkemizi terk etmesinden sonra atılacak adımlar demiş. Hocalan Nevruz'da açıklayacak diye de bir haber ver. Diğer manşetlere de bakarsak. Yani diğer gazetelerde de aynı konuyu manşette. Star'da PKK çıkar, süreç başlar demiş. Evet, ilk aşamasında Türkiye'yi, Türkiye'deki e, teröristlerin sınır dışına çekilmesi olduğunu vurgulamış Erdoğan. İkinci bir ülkeye e, geçerlerse süreç fiilen başlar demiş. Mahmur kampını Birleşmiş Milletlerle beraber hallederiz demiş. Ve Kuzey Suriye'ye asla izin vermeyiz mesajı vermiş. Gitsinler çözülür diye de Hürriyet gazetesinin birkaç manşetinden biri olarak verilmiş. Bizim için Kandil'dekiler Başbakan Erdoğan diyor. Bizim için Kandil'dekiler Türkiye'deki teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamış demektir diyor. BDP'li Demirtaş'ın da Öcalan 2-3 hafta içinde olsun bitsin istiyor diye de bir haber var. İmralı değil çözüm süreci başlığıyla vermiş Habertürk bu haberi ama manşetten değil. Erdoğan yol, Erdoğan sürecin yol haritasını uçakta anlatmış. İmralı süreci diye bir şey olmaz çözüm süreci olur batıda sıkıntı yok batıda da sıkıntı yok demiş. Teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiklerinde süreç füylem başlar demesinde de aynı şekilde söylemiş Habertürk gazetesinde de değinilmiş buna. Evet, sınır ötesine çekilmeyle süreç başlar diye Erdoğan'dan tarihi mesajlar vinyetiyle verilmiş Yeni Şafak'ta, sürmanşetten. Teröristler sınırdan ikinci bir ülkeye gittiği anda bu süreç fiilen başlamış demektir. Bir daha tekrarlamış. Rehineler meselesi de vardı. O rehinelerin Yeni Şafak'ta aynı haberin bir parçası olarak şu söyleniyor. İkinci İmralı ziyaretin ardından serbest bırakılması beklenen PKK'nın elindeki 16 rehinenin ZAP kampındaki Çemço adı verilen bölgede tutuldukları öğrenilmiş ZAP zindanı olarak biliniyor bu bölge. Rehinelerin can güvenliği nedeniyle 18 ay boyunca operasyon yapılmamış. Böyle bir durum. Evet manşetler aşağı yukarı böyle. Eklemek istediğim bir şey var mı? Akşam gazetesi belki. Akşam gazetesi hayat risk sürecine yer vermiş Başbakan Erdoğan'ın. Başbakan Erdoğan'dan İmralı tarifini ilk değerlendir- tarifine ilk değerlendirme yapılmış. Siyaset etmek risk almaktır. Hatta hayatın kendisi risktir diyen Başbakan İmralı değil, çözüm süreci ifadesini doğru bulduğunu söylemiş ve düğmeye basma şartında açıklamış biraz önce söylediğimiz gibi. PKK'lı militanların başka bir ülkeye geçmesi olarak nitelendirmiş. Evet, durum budur. Evet esas olarak bu ilginç haberlerden biri taraf gazetesinde var. Türk Silahlı Kuvvetlerinin Çerkes Etemi sansürlediği yolunda bir haber. Genelkurma internet sitesindeki fotoğrafta Atatürk'ün yanında bulunan Çerkes Etem'in yüzünü sansüre tabi tutmuş orijinal fotoğrafla üzerinde oynanmış photoshop yapılmış fotoğrafın üst üste konmuş hali var gerçekten de birinde görünmüyor. 1930 Stalin Rusyası'nda anlatan, e, andıran bir eserle karşı karşıyayız galiba. Yani bir de şöyle bir durum var. o kadar var. eksik olması şart değil. Milan Kundera'nın e, çeşitli e, roman ve hikayelerinde çok net olarak ortaya konduğu gibi pek uydu devletlerinde Sovyetler Birliği'nin yani mesela Çekoslovakya adı verilen o zamanki adıyla böyle her sene bir <gülüyor> liderin etrafında, Ulu Önder'in etrafındaki e, politikacı liderlerden yardımcılardan bir kısmının her sene biraz daha gittiği bir tanesinde de sadece şapkasının kaldığı görülür hatta. Tek bir şapkası var sadece. Evet, o şapkayı silemiyorlar. Galiba bunun için özel bir meslek dalı vardır. Adam silmece. Adam silici. Evet burada da olmuş işte. Sansürü, bu sansürü gazeteci Fuat Uğur ...ortaya çıkartmış ve fotoğrafında da... yayınlayınca ortada bir... <gülüyor> ...tartışma kalmamış. Yani fotoğrafın... Affedersiniz... ...bende bir... ...ciddi bir öksürük durumu da var. Ne vazik evet. olmuşum. Ee, fotoğrafın ortaya çıkmaması gibi bir durum yok. Yani dijital bir şekilde... ...bunların milyonlarca kopyasının... ...internet üzerinden döndüğü bir dönemde... ...böyle bir şey cesaret etmek artık... ...yani daha doğrusu böyle bir... E, ...cin fikirleri cesaret etmek... Pek bir akıl, akıllıca değil. Bu da bu diğer fotoğrafın, yani fotoğrafın bir başka versiyonu ortaya çıktığı zaman, orijinal versiyonun ortaya çıktığında görülüyor. Bir tarafta yüzü silik insanlar, olmayan insanlar, diğer tarafta da orijinal resim. Evet. Evet, silinmişler hakikaten. Gülüşün ve unutuşun hikayesindeydi galiba Milan Kundera'nın. İşte biraz daha profesyonel çalışsa. Türk Silahlı Kuvvetleri böyle şeylere hiç mal vermeyebilir aslında. Evet. Ama yüzü bu kadar aleni bir şekilde silmek ve bunu sildikten sonra da bir şekilde yayınlamak da bu profesyonelliğin olmadığını gösteriyor sanırım. Evet yalnız onun değil bazı askerlerininkini de onun emrindeki bazı kişilerin de yüzleri silinmiş. Peki neden şimdi Çerkez Atamin yüzü siliniyor? Yani... Niye silinmesi? Bilmiyorum yani Çerkez etem gibi bir şey mi var şu anda? Tehlike mi var Türk silahlı kuvvetlerinin üzerinde? Tehlike her zaman her yerde vardır. Senin tecrüben yetmeyebilir. Yeni de Güner Kuban da <gülüyor> ilk tepkisinin gülmek olduğunu söylemiş. 90 yıl sonra hala Çerkez etemden mi korkuluyor? Bu çok belli bir şey. Etem Bey orada herkesten kuvvetli olduğu için maddi ve manevi kuvvetini belli ettiği için silmişlerdir. Tehlike olarak bahsettiği, bahsettiğiniz şey bu galiba. Evet. 90 yıllık oyun devam ediyor demişler. İlginç aslında. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi 3 günlük tartışma sonucunda 2 oy farkla Ethem hain ilan etmiş. O 3 günlük tartışmaların sebebi Milletvekili maaşlarına 40 kat zam yapılmasıymış. O tartışılıyormuş. Ethem Bey de telgraf çekmiş. Biz olağanüstü şartlarda milli mücadele verirken siz hayatınız boyunca 300 lirayı bir arada görmemiş insanlara zam yapmakla meşgulsünüz demiş. Hakaret olarak alınmış. Ama telgrafın içeriğinde hiçbir içeriği, içeriğinde ne olduğu hiçbir kitapta yazmıyormuş. Bu meseleyi böylece gazeteci yazar Fuat Uğur hemen yanında duran Atatürk'ün Çerkez Etemi yüzünün tanınmaz hale geldiğini ortaya çıkararak fotoğrafın orijinalini yayınlamış. Bak aşağıdaki bu tüfek çatmış olarak duran bağdaş kurmuş askerinde yüzü silinmiş. Aşağıdakilerin de yüzleri görünmüyor. Evet. Bunlar bu Finlandiya'da hangi tarihteydi? 46 idi galiba 46'da evet görülmüş olan bir sürü hayalet roket gibi bir şey evet yani bir tarafıyla e, topluca osken. bir nevrotik sanrıdan bahsediliyor bu tarafta ise teknolojinin bir ürününden bahsediliyor yüzleri bilgisayar ortamında silinmiş eski fotoğraflar mı sadece bu şekilde de düşünmek lazım evet peki devam edelim şimdi onun dışındaki haberlere bir başka e, skandal haberiyle devam edelim o zaman. Yeni Şafak'ta bir adli haberimiz var. 28 Şubat'ın unutulan mağdurları diye bir e, yazı dizisi var. Cihat Özpolat 1995'te <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> başörtüsü eylemlerine katılma suçlamasıyla gözaltına alınmış ve idam cezasına çarptırılmış 95'te. Yargıtay kararı bozmuş. Sonra tekrar mahkemeye geldiymiş. Tekrar idam verilmiş. O sırada hakimlerden biri tekrar idam karar verirken hakimlerden biri uyuyormuş. Kürsüde ya, hakimlerden biri uyuyor olabilir ama bu haberi yazanlardan birisi de uyuyor olabilir yani bir insana belki yine benim aynı şekilde tecrübesizliğime laf, şey, bir referans yapacaksınız ama bir insan bir eyleme katıldı diye doğrudan idam cezasıyla yargılanması pek akla mantığa sığmıyor. Evet. Diğer unsurlarda olması lazım ki haberin içinde de bunun görülmesi lazım neler olduğuna dair sadece dışarıdan bakan birisi olarak söylüyorum ben. Ama sadece bu türban eylemine katıldığı için idam bombalı edelim. saldırılar. Heh, i̇şte onlardan biraz bahsedelim. İki karakola sorulmuş ve böyle bir eylem yok demişler karakollardan gelen cevapta. Heh, bunlardan bahsedelim. Ee, Olmuş ya da olmamış yani. Tamam. Var haberin içinde ama burada tabii hoş olan tarafı hakimin Orlaması. ölüm kalım meselesi sırasında bir idam Karar verirken horluyor olması biraz gayet ciddi bir tavrı işaret ediyor. Ama geri kalan şeyde ciddi mi diye soracak olursan çok ciddi derim. Bombalı saldırılar isnadı var. Suçlaması. Ve henüz 22 yaşında girdiği cezaevinde özgürlük beklemeye devam ediyormuş Cihat Özpolat. Kaç yaşında şimdi? 39. Halen cezayı Evet. Böyle de küçük bir detay daha var. Evet. İkinci kez evden duruşmada hakimlerden biri uyuyordu diyor. Haberde. Ama bu uyuma işi galiba bir gelenek halinde Türkiye'deki hukuk sisteminde. Hatırlarsınız e, Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın yargılanması sırasında e, ikilinin hafif bir şekerleme yaptığından bahsetmiştik burada. Demek ki hakimi de uyuyor sanığı da uyuyor. Ee, belirli bir uyku problemi var. Türk adalet sistemi içerisinde su uyur, düşman uyumaz. Açık gaste. Evet. Evet, Beatles'tan Flying adlı parçayı dinledik ve devam ediyoruz açık gazeteye. Ee, Yeni Şafak gazetesiyle gidelim. Yeni Şafak gazetesinde e, Davutoğlu'ndan, bu sefer doğru teneffüz ediyorum ismini, Ahmet Davutoğlu'ndan e, Yeni Şafak'a özel açıklamalar yapılmış. Bu açıklamalarda Esat değil, halk deriniyor denilmiş. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkiye'nin Suriye politikasının, Şam yönetiminin düşmediği için başarısızlık göster başarısız gösterenlere cevap vermiş. Ve beşer sıtı hala deviremediler." deniyor. "Hayır, direnen Suriye halkıdır. Uçaklarıyla, tanklarıyla, sukot özelileriyle bir devlet gücü bir halkın direnişini kırmamışsa, bir halkın direnişini kıramamışsa esas vurgulanması gereken budur." demiş. "Ve bölge üç büyük değişim dalgası yaşıyor." demiş. "Bunlardan ilki Birinci Dünya Savaşı'ndaki hareketlenme, ee, Osmanlı hakimiyetinden bu yana bölge büyük değişim bölgede üç büyük değişim oldu demiş. Bunlardan ilki Birinci Dünya Savaşındaki hareketlenme, ikinci dalgalanma, Arap milliyetçiliği ve ikinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan devletlerin oluşması ve e, şimdi Orta Doğu'da üçüncü büyük hareketliliği görüyoruz demiş. Halklar yatay olarak ortak kader bilinci yaşıyor demiş Orta Doğu'da ve etik olarak da Doğru yerdeyiz açıklamasında bulunmuş. Çünkü mazlumun yanındayız. Tarih olarak doğru yerdeyiz. Çünkü bu üç dalgalanma daha da sonraki dönemleri şekillendirdi. Bu üçüncü dalgada da kimse dışarı, dışarıda kalamaz. Stratejik olarak doğru yerdeyiz. Çünkü Rusya ve İran'da dahil Esad'ın gideceğinden artık kimsenin şüphesi yok demiş. bu şekilde Bunu, bunu kim söylüyor? Demiş. Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu. Evet. Öbür yandan da Özgür Suriye Ordusu Birleşik Komutanlığı da. Suriye Dışişleri Bakanı Velid el-Muallim'in silahlı muhalefet dahil diyaloga hazırız mesajına 8 şartla karşılık vermiş. Yani bir görüşme olacağı için Suriye'den bahsetmişken, Özgür Suriye Ordusu Komutanlığı, Birleşik Komutanlığı Sözcüsü olan Abdülhamid Zekeriya, ...gün boyunca Esad rejimiyle... ...ya da Esad rejimiyle... diyalog masasına oturmak için... ...öne sürülecek şartları tartıştık... ...ve 8 şart belirledik demiş. Ee, ve ondan sonra da... ...şu şartları söylemişler... ...biz devrimi değil... ...devrim bizi yaptı... ...bunun şartını anlamadım... ...bu durumda halkın kabul etmediği... ...hiçbir şeyi kabul etmeyeceğimizi ikrar ederiz... ...diye çok muğlak aslında... E, Moğolak konuşmalar lazım çünkü bütün e, Özgür Suriye ordusu denilen e, yapının içerisinde bir kesimin adına konuşuyorlar şu anda diğer kesimlerle de o irtibatı sağlayabildiklerini düşünmüyorum ben açıkçası. Evet yani şartlara bakıldığı zaman diyalog biraz zor görülüyor. Hem şartların sayısı sekiz hani fazladır azdır o da tartışılabilir ama özellikle de içine bakıldığı zaman bir tanesi halkın kabul etmediği hiçbir şeyi kabul etmeyiz. İkincisi biz e, muallim özür dilemeli. Rejim, yani bize silahlı çete dedi. Bunun için özür dilemeli biz silahlı çete değiliz. Ya da <gülüyor> özür dilemezse de kendini silahlı çete olarak tanımlasın demiş. Evet, Bakan muallim de bundan 24 saat önce bu açıklamadan hemen 24 saat önce ellerinde silah olsa bile herkese diyaloğa hazır olduklarını açıklamıştı. Evet. Fakat daha öncesinde bu demecin silahı bırakan herkesle diyalog açık olduğunu söylemişlerdi. Yani çok kolay değil aslında. Yani diyalogun operasyonların tamamen durmasıyla ancak ondan sonra başlayabileceğini söylemiş. Beşer Esat ve güvenlik birimi şeflerinin istifasının ilanı istenmiş görüşmelerinde evet. ön şartı olarak ayrıca da e, diyalogun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Arap kardeşlerimiz ve Türkiye'nin gözetimi ve güvencesinde gerçekleşmesi gerekir demiş sayılı günlerle belirlenmeli diyalog süresi uzun süre teklif edilmemeli diyalogun yeri de özgürleşmiş özgürleştirilmiş Suriye toprakları <gülüyor> diyalogun hedefi ise İktidarı halka teslim etmek olmalıdır diye biraz kabulü tartışmayı zorlaştıracak gibi görünen şartlar öne sürülmüş Suriye'de. Evet koyun can derdinde kasap et derdinde e, tarzında gelen bir açıklama da var. Suriye İnformasyon Bakanı Omran Zoabi Türkiye'ye çok so suçlamalarda bulunmuş. E, milyarlarca dolar değerinde mal ve ürünün Türkiye tarafından çalındığını söylemiş e, ve e, Türkiye'ye nakledildiğini söylemiş. Türkiye hükümetinin Suriye krizine e, karıştığına dair ayrıntılı belge ve dosyalar, isim ve fotoğraflar hazırlanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dair uluslararası toplum kurallarına uygun zamanda sunulacaktır demiş. Evet Türkiye'ye milyarlarca dolar değerinde mal ve ürün çaldı Türkiye demiş. Bunu geçiyorum artık. E, evet Geçmek lazım. Kendi halkına karşı kullanıldığı zaman kullanılan tankların ya da Rusya'ya yapılan silah anlaşmalarının da e, hatırla gelmesi de gerekiyor galiba tam bu noktada. Siyaset buradada. ve siyaset adı altında fevkalade zorbaca girişilen işlemlerin bir bölümü daha. Evet isterseniz Avrupa'ya bir geçelim. Avrupa'da seçimler. Evet seçimlere çıkıyor. bakalım kısaca. Evet. İtalya'da seçimlerden ilk sonuçlar geldi ama sonuçsuz kalacağı anlaşılıyor galiba. Dem Demokrat Parti parlamentonun alt kanadı temsilciler meclisinde yarışı önde götürüyormuş. Bu merkez solla merkez sağ arasındaki yarışta az bir farkla merkez sol dedikleri önde görünüyormuş. Bu, bu Pierre Luigi Berzani'nin liderlik ettiği bir durum onun oy oranı %32.5 iken Berlusconi'nin merkez sağ tekrar devreye girdi. O da %29.5 30'a yakın. Evet. Bersani'nin e, oyları biraz daha düşmüş. Gelen son haberlere göre saat 7.5 itibariyle gelen haberlere göre e, Bersani'nin oyu 29.54 iken e, Berlusconi'nin sadece koalisyonun oy oranıysa 29.18 ile ikinci sıradaymış. Yani aradaki fark %1'den azmış. Seçimler yenilenebilir deniyor. Evet. Asıl kaybedenin Mario Monti olduğu bu teknokrat hükümetin kurucusu olan Başbakan Monti'nin merkez hareketin oy oranı senato için %9 temsilciler meclisi içinde yüzde on biraz fazlası gelmiş evet Silvio Berlusconi'nin de katılım e, çok yüksek aslında evet 2008'de yüzde seksenmiş biraz düşmüş ama yine de yüksek sayılır yüzde yetmiş beşliğin üstünde e, Silvia Berlusconi neden gitmişti hatırlıyor musunuz birçok e, skandal yolsuzluk iddiaları vardı evet. seks skandalları vardı Evet, özellikle de yolsuzluk iddiaları vardı ama bakalım şimdi tekrardan oluşumu. geri dönüyormuş. 76 yaşındaki Silvio Berlusconi, seçimlerde gösterdiği performansla İtalyan siyasetinde ağırlığını bir kez daha ortaya koymuş ki İtalyan siyasetinde ağırlığını ortaya koyabilmesi için belirli medya mecralarına ulaşması gerekiyor ve bunun üzerinden halkına seslenmesi gerekiyor ki bu medya mecralarda tamamen Berlusconi'nin zaten burada bir sorun yok, bütün yollar. Bu bir demokrasi Onun e, komedyası oyunu gibi görünüyor. Zaten e, genellikle de mesela BBC Türkiye'nin, Türkçe'nin haberine e, bakılacak olursa İtalyanlar politikacılara genelde tepki göstermiş. Sıradan. Bu bir demokrasi açığı diye adlandırılan bir olay. Yani demokrasinin kurumları sözde ayakta duruyor. Aslında yok gibi bir şey. Ve e, Beppe Grillo adlı bir komedyenin de büyük oy hareketlenmesi yaptı. Söylenmiş. Kendisinin 5 yıldız hareketi oyların %24'ünü hatta bu senatoda şey dedi temsilciler meclisinde de %25'in üstünde %26'ya yakın bir oy oranını tutturduğunu bayağı iddialı duruma geldiğinde evet. söylüyor. Onu Tepki söyleyeyim. oylarından bahsediyorsunuz. Evet herhalde. Evet. Komedyen yani. Yani Türkiye'deki komedyenler tepkilerden daha farklı amaçlarda da görülebiliyor siyaset sahnesinde Türkiye'de. O yüzden e, doğrudan her iki tarafa da tepkiyle. siyaset siyasete belirli bir si siyaseti değil de siyasete tepki olarak mı diye evet. sormuştum. Galiba öyle bir niteliği var. Kıbrıs'ta Siyasi. seçimler vardı. Evet. Ee, Güney Kıbrıs'ta. Güney Kıbrıs'ta geçtiğimiz pazar günü ortaya daha doğrusu belli oldu bu seçimlerin sonucu. Güney Kıbrıs'ta. Oyların %57.48'ini alan Nikos Anastasiades, Anastasiades, evet özür dilerim, Kıbrıs Urumları'nın yeni lideri olmuş. Evet baya yüksek bir oy almış Başkanlık seçiminin ikinci turunda oyların tamamı sayılmış. Henüz resmi olmayan sonuçlar bunlar ama Demokrasi, Demokratik Seferberlik Partisi kısaltılmışı DC, onun adayı Anastasiades. Kıbrıs Rumlarının 7. başkanı olmuş oluyor. Rakibi Aker. Onun adayı Stavros Malas yüzde %43'e yakın bir oy almış. Evet yeni başkan Anastas ele alması gereken konular arasında AB'den alınacak maddi yardım yardımın sert kemer sıkma koşulları ve bah, evet, bahar aylarında başlaması beklenen Kıbrıs müzakereleri bulunuyormuş. Bir taraftan da doğalgaz var. Kıbrıs'taki halkın merakla beklediği doğalgazın, Güney Kıbrıs karasularında ortaya çıkan bu doğalgaz rezervinin ne şekilde işleneceğine dair durumlar var. Böyle bir durum var ama Anastasiadis, 2004 yılında anlam planına evet demesiyle bilinen bir kişiymiş. Yeni oluşturulacak hükümetin programında da ülkenin içerisinde bulunduğu zor ekonomik durumu birinci sırada tutulmuş. Ve Kıbrıs'ta gevşek bir federasyondan yana olduğu sinyallerini vermiş Anastas İades. Evet bir seçim gibi seçime benzer bir haberimiz var. O da Mısır'dan, Orta Doğu'dan. Muhammed Baradey, Mısır muhalefetinin kilit isimlerinden, Eski Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Birleşmiş Milletler'in, BBC'ye bir mülakat vermiş ve Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye seçimlere gitmemesi çağrısında bulunmuş. Çünkü Mursi, Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada parlamento seçimlerini başlangıç tarihi olarak 22 Nisan'a almış. Ve nedeni de Kıpti Hristiyanların, Koptların seçim tarihlerinin Paskalya bayramıyla çakışması nedeniyle yaptıkları şikayet olduğu belirtmiş ama Baraday diyor ki ben biz bizim parti kasılmaz sahte bir seçim bu demiş aynı zamanda Ulusal Kurtuluş Cephesi adlı bir başka blokta onun da e, benzer bir karar alabileceğini de söylemiş manefet lideri Baraday bir demokrasi olmadığı mesajının güçlü bir şekilde verilmesi gerekiyor ve iki yıl boyunca uğraşıp Hüsnü Mübarek rejiminin Bir başka türünü iktidara Getirmek için isyan devrim Yapılmadı demiş İşkence hala var Alıkonmalar Sorgusuz sualsiz götürmeler hala var Sosyal adalet Tesis edilemiyor Bu tümüyle kutuplaşmış bir ülkede Nisan'da planlanan seçim yapılamaz demiş. <gülüyor> Fakat Mursi Demiş ki kendisi, e, ben hata yaptığımı hissettiğimde kendim doğrudan düzeltirim zaten demiş. Evet, Kasım ayında yaptığı anayasa, e, anayasal düzenlemelerin ikinci maddesinin bazı e, çevreler tarafından yanlış anlaşıldığını, kendisinin kibre kapılmadan ve geciktirmeden söz konusu iki maddede değişiklik yaptığını belirtmiş. Ve gerekli görüşmelerin ardından profesyonellik ve hukuka uygunluk dikkate alınarak, bir konunun açıkça doğru olması halinde hiçbir kararı çıkartmaya tereddüt etmem demiş Mursi. Acaba... Yani hata yaparsam da kendiliğimden düzeltirim diyor. Basiret sahibi politikacının hali başkadır. Tabii tabii. Ama şeyi merak ediyorum ya. E, hata yaparsa Mısır'da, düzeltir. Mısır'da bu e, gaz bombalarının alımı sırasında kimin imzası acaba geçiyor? Yani limandaki... E, Kontrolörün e, kontrolleri yapan kişinin imzasıyla mı geliyor bu? Onun evet. sipariş üzerine mi veriliyor? Yoksa? Bizzat koskoca Cumhurbaşkanı. İlgilenmez böyle şey. Diye yani. tabii, tabii tabii. Murci, Murci diye yazacak ama e, bir hata olursa orada da bir hata olmuşsa, kendiliğinde otomatik olarak düzeltecek. Bir basiret sahibi başkan oldu Orada hataya yer vermemek için Amerika Birleşik Devletleri'nin üretici olarak ismini silmişler. Bir problem yok orada. Hiç Yalnız yok Amerika'nın yok. değil, şirketin ismini de silmişler. İşte her bakın, şey silinmiş sıfır çay, hata. Çay, çay kesetemin <gülüyor> fotoğrafları gibi <Sıfır> hata. <gülüyor> silinmiş evet bu da böyle bir de haber e, bu şeyde çok önemli e, Filistin'de e, önemli bir durum var cezaevinde işkenceye maruz kalan Filistinli tutuklu Arafat ceradatın ölümü batış da halkı sokaklara dökmüş vaziyette. Büyük bir kalabalık var cenaze töreninde ve İsrail ordusu protestoları engellemek için Hebron'a ya da El Halil'e giden yolları kapatmış ve Yeni Şafak'ın bildirdiğine göre İsrail'i üçüncü intifada yani üçüncü ayaklanma korkusu sarmış gibi görünüyor. Ayrıca e, Filistin'le siyasi tutuklu Samir, Samir İssavi'nin 33 yaşında çok uzun zamandan beri devam eden bir dünyanın en uzun süre devam eden açlık grevi olayının olayında imzası var Samir İssavi'nin ve bir kız kardeşi şiirine de bir mesaj yollamış bir Interpress Service'den Eva Bartlett'ın haberine bakarım. Ve e, yani İsrail hapishanelerinde İsavi ile beraber dört kişi daha açlık kremini sürdürüyor. Ve şöyle bir e, mesaj yollamış İsavi. E, benim ve kahraman yoldaşlarımın Tarık Ayman ve Cafer'in giriştiğimiz bu şey birlikte giriştiğimiz bu mücadele herkesin mücadelesidir, muharebesidir demiş ve Filistin halkının işgale ve onun hapishanelerine karşı demiş kız kardeşine geçen hafta ve ben e, sağlığımın durum sağlık durumudun da çok kötü olduğunu ve bir, bir artık ölümle kalım arasında ince bir iplikle Bağlandığını ve sallandığını da Söylemiş Böyle bir Durum var orada da ee, Bir de tabi e, e, Bu hakikaten e, Aşırı işkenceyle ölen e, Arafat Ceradat'ın 30 yaşındaki iki çocuk babası Filistinli'nin de Bu e, Basbaya çok ciddi bir e, tepki yaratacağı da açıkça görülüyor. Onu da söyleyebiliriz. Evet. İsrail'in Mecdu cezaevinde cumartesi günü hayatını kaybeden Arafat Ceredat vardı. E, bahsettiğiniz. E, ve cenaze töreninin ardından Filistinli göstericilerle İsrail'li askerler arasında da bir çatışma çıkmış. Bu çatışmada e, İsrail askeri gerçek mermi kullanmış. Evet e, Filistinli gençler İsrail askerlerine taş, atar, taş atarken İsrail askerleri e, gerçek mermiyle cevap vermiş olaylarda ondan fazla Filistinli yaralanmış ve aynı zamanda plastik mermi ve göz yaşartıcı e, bombada e, kullanılmış öte yandan işte e, Ramallah'ın batısındaki Ayvar hapishanesi yakınlarında da çatışma çıkmış burada gerçek mermi kullanılmış e, ve 3 kişinin yaralandığı e, söylenmiş. Ama bir diğer taraftan da Gazze'den uzun bir süredir haberleri gelmeyen bu roket saldırıları İsrail'in e, İsrail'e karşı tekrardan yapılmışa benziyor. Bununla alakalı da haberler vardı. İsrail bir yandan füze kalkanı test ederken e, bir diğer taraftan da Filistin'den de e, roket atılmış Abluka'da olan Gazze'den e, roket atılmış Kasım ayından beri ilkmiş bu atılan roket. Evet gösteriler devam ediyor ve bütün yolların kapanmasına rağmen çok sayıda gösteri var. Aslında hükümetlerin çeşitli gösterilerle ilgili pek çok şeyden de bahsedebiliyoruz. Bunlardan bir önemli başka türde gösterilerin yani özellikle çevreyi koruma konusunda girişilen bütün yapılan eylemler ve gösteriler. Şimdi dünyada yeni bir dalganın başlamasına yol açtı diyor George Monbiot bugünkü yazısında. Çok fazla ayrıntılı olarak girecek vaktimiz yok ama şöyle bir özetlemeye çalışayım çok kısaca. Şirketler, enerji şirketleri mesela Britanya'da faaliyet gösteren EDF adlı büyük ölçüde Fransız sermayesinin sahibi olduğu bir şirket milyonlarca sterlin 10 milyon dolara yakın bir parayla kendi şeyini enerji şirketlerini işgalle kalkışan ve orada mesela birkaç gün kalan bacaya çıkan West Burton'daki şeye enerji istasyonuna bacasına çıkan ve bir hafta boyunca ellerinde tutan o bacayı kişinin Kişilerin şimdi artık şey yapacak, bunları söylemiş. Parasını verirler, verdikleri diye ve bütün dünyada da uygulanan bir şey bu, uygulama diyor. Yani stratejik davalar açılıyor, kamusal ıı, katılımlara karşı. Onu da ıı, slap diye kısaltılmış. Yani kulak tozuna indirilen bir şamar anlamına geliyor Slap. Kelimesi İngilizce kısaltılmış ama strategic, strategic law against public participation diye yani, kamusal protesto olmadan demokrasi olmaz. Demokrasi ölür diyor. Protesto durduğu zaman politika çünkü damar sertliğine uğrar, felce uğrar diyor. Ve farklı elitler arasında Elitin, elitlerin farklı kesimleri arasında bir diyaloga dönüşür diyor muhabireye. Fakat geri tepiceğini söylüyor. Bu her yerde uygulanıyor Amerika'da da ve bu olmayacaktır diye enteresan bir yazı yazmış ve iki devamını yarın elimizden geçirmeye ve sizinle dinleyiciyle paylaşmaya çalışırız. Şimdi. Çevre, ekoloji hareketleri gündemine geçiyoruz. Yakup Okumuşoğlu avukat Yakup Okumuşoğlu ile Zonguldak'taki termik santrallerin durumu konusunda konuşalım. Hazır çevre hareketlerinden bahsetmişken burada burada Türkiye'deki veçesine bakalım. Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Yakup Bey. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın. Zonguldak ve çevresinde de bir yoğun termik santral faaliyeti mi var bugünkü konumuz? O şekilde belirlenmiş. Biraz bizi bu konuda bilgilendirirseniz çok seviniriz. Tamam Emel abi. Şimdi e, evet Longuldak bölgesinde e, çok yoğun bir şekilde termik santral e, hareketlenmesi var diyelim. E, birkaç seneden beri aslında bu gündemde e, çeşitli e, sivil toplum mücadeleleri, müdahaleleriyle e, bugüne kadar... E, Geciktirilebildi belki ama şimdi yeniden süreç başlamış vaziyette. Bazıları sonlanmış vaziyette. ve Dolayısıyla Zonguldak'ta, Zonguldak bölgesinde hatta Bartın'ı da içerecek şekilde çok bitişikler birbirine bu iki şehir. Ciddi anlamda bir kurulu güç oluşturuluyor. Şimdi Ereli'den başlıyor. Biliyorsunuz Ereli'de öncelikle Erdemir var. Erdemir de bir kirletici. Ee, onun 10 e, on kilometre doğusunda iki tane termik santral planlanıyor. Birisi kandili termik santrali, birisi kireçlik termik santrali santrali. Ee, birisinin kurulu gücü 150 megawatt planlanmış, diğeri 1320 megawatt planlanmış. Oradan Çatal tarafına geçiyoruz, Zonguldak'ın daha doğusuna gidiyoruz ki hani 10-12 e, kilometre, 15 kilometre kadar bir mesafede e, çok eski <gülüyor> termiklerinden olan Çates var. 300 megawatt kurulu gücünde. Bunun hemen yanı başında bir özel yatırımcı tarafından kurulmuş ZS1 var. 160 megawatt. Arkasından hemen yine kurulmuş olduğu yine aynı yatırımcı tarafından ZS2 var. 1200 megawatt. Ee, ve en son bunlar işletmede olanlar. Ee, deminki kandilli ve kireçlik henüz e, planlama aşamasında çet süreci devam ediyor. E, ZS3 ise e, üçüncü bir termik santral olarak çet olumlu kararını almış vaziyette 1200 MW olarak planlanmış. E, pardon ZS2 1200 MW, ZS3 çet olumlu kararı alınmış 1320 MW civarında. Hemen e, bunun e, güneyinde 10-12 kilometre kadar güneyinde 350 megawattlık bir başka termik santral, Hava termik Santrali diye bir santralin çet süreci devam ediyor. E, buradan da 40 kilometre kadar doğuya gittiğimizde işte meşhur Amasra'mızın tarla hazı tarafında 1320 megawattlık bir başka termik santral e, ve dokuzuncu olarak da bir başkasının da başvurusunun yapıldığını öğrendik fakat e, henüz ne olduğunu kurulu gücünün ne olduğunu nereye yapılacağını bilemiyoruz. Yani. Ereli'den başlayarak doğuya doğru 72 kilometrelik bir kıyı bandı içerisinde şu an için 8 tane başvurusu yapılan bir başkasıyla beraber 9 tane termik santral var. Bunların kurulu güçlerine baktığımız zaman ki 9. kurulu gücünü bilmiyoruz. Mevcutların kurulu gücü planlar, planların bildiğimiz kimisinin çetolunlu kararının verildiği kimisinin işletmede olduğu termiklerin kurulu gücüne baktığımızda toplam 5960 megavatlık bir kurulu güç var planlanmış. 72 kilometrelik bir kıyı bandı içerisinde. Ki bu 5960 megawatt Türkiye kurulu gücünün %10.5'unu teşkil ediyor. Yani çok ciddi bir rakam. Evet, sadece 72 kilometrelik daracık bir alanda evet Türkiye'nin evet. %10'undan fazlası. Aynen öyle. %10-10.5 gibi bir kurulu güç var. Şimdi bunların kullanacakları yakıtlar üzerinden bir toplam aldım ben dün akşam bulundum. Bu arada da e, yargıya başvurmak için e, üzerinde çalışıyoruz, e, detaylı çalışmalar da yapıyoruz. E, toplamına baktığımız zaman e, saatte 1810 ton e, kömür kullanılması gerekiyor. E, bu e, kurulu ekler için yani e, saymış olduğumuz 8 tane e, termik santral için. Genellikle de son zamanlarda pulverize e, yöntemli e, e, kazanlar kullanılıyor. Pulvalize yöntemlerde de e, yakılan kömürün %80'i uçucu kül olarak bacaya giriyor. Şimdi bu da e, yapmış olduğum hesaba göre 1448 ton saatte e, demektir e, bacaya giren uçucu kül. E, bunun elbette ki tamamı bacadan çıkmıyor. E, bir takım teknolojiler kullanılarak da bu külün bir kısmını tutuluyor. E, ama e, dünyanın hiçbir yerinde %100 e, bir tutma mümkün değil. Ben bütün iyi niyetimle en üst ölçekte tutulacağı hesabıyla ki %99.9'unun tutulduğunu varsayarak ki bu mümkün değil maalesef. %99.9'u tutursa saatte 144.8 kilo ton bacadan atılıyor bu alanda. Günde 3.4 ton kül yine bacadan atılmış oluyor. 30 günde 104 ton bacadan atılmış oluyor. Yaklaşık bir hani kendi santral yapanlar çet raporlarında 25 kilometre çaplı bir alanda e, yoğun e, etki olur hesabıyla bir hesap yapıyorlar. E, bu hesabı yaptığımız zaman kilometre kareye e, 625 kilometre kare yapar kilometre kareye 166 kilo toz düşüyor. Yani bu alanda ki bu alan e, Türkiye'de e, oldukça nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir alan, yaklaşık e, 500 bin e, kişi bu kıyı bandında yaşamakta, e, tarımla da uğraşanlar var, e, kent merkezleri de var e, ve e, kilometre karede 166 kilogram toz düşmüş olacak. Tabii bunun yanı sıra gazlar var. Hani sadece külden evet. bahsediyorum ben. E, gazlarına hiç girmeyelim. Kükürt, dioksit, nitrojen, oksit, hidrojen, klorit e, vesaire ağır metal partikül saçılması e, inanılmaz bir e, oradan da e, ciddi zarar oluşacak. Yani Google Earth üzerine bile baktığımız zaman bölgenin e, ne kadar kirlenmiş olduğunu da net bir şekilde görebiliyoruz. Evet. Hava, dışında, havayı ve yeraltı sularına e, getireceğim tabii, büyük kirlenme e, Dışında tabii şeyden hiç bahsetmediniz ya Bey. O da e, küresel iklim değişikliğine, küresel ısınmaya. Ona doğru... daha gelemedim. Geleceğim. Evet. Ona da geleceğim. Yani e, soğutma suyundan bahsetmiyorum. Yani saatte 80 ton denizden alacaklar. Örneğin sadece bir tanesi için bahsediyorum. Ben şimdi zetes 3 ile ilgili olarak bahsediyorum. Saatte 80 ton e, suyu denizden çekecekler e, bunu işte soğutma suyu olarak kullanıp tekrar denize deşarj edecekler e, deniz ekosistemindeki suyun ısınmış suyun e, verilmesiyle deniz ekosistemindeki zararlardan e, bahsetmeyeceğim. Zonguldak tüm ülkenin yaklaşık yüzde on beş'i kadar bir balık e, üretimi yapan bir bir aynı zamanda yani Dolayısıyla o balık üreme alanlarının ne hale geleceğinden e, belki bahsetmek lazım ee, kazan altı küller var bir de uçucuların dışında bunların çıkartılması depolanması taşınması trafik yükü tozulması vesaire e, bunlar da ayrı bir e, etki e, ve tabi bütün bunların insanlara tarım alanlarına bitkilere verdiği inanılmaz bir zarar da var Elbette ki ve hani ekonomik fayda maliyet analizlerine baktığınız zaman e, bu e, bunların da e, sosyal maliyet e, ekonomik maliyet anlamında eklenmesi lazım fakat Maalesef bizim chat raporlarımızda bu maliyetler eklenmiyor. Sadece e, üretilecek, e, faaliyette bulunacak olan tesisin e, ekonomik karlılığına bakılıyor, ediliyor. Ama sosyal iz düşümündeki vermiş olduğu zararları hiç tartışmıyoruz, etmiyoruz. E tabii bütün bunların yanında ee, sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi küresel iklim değişimine e, olacak olan katkıları e, çok önemli e, bizim açımızdan. E, bugüne kadar Türkiye hep e, yenilebilir enerjiden e, bahsediyor, e, yerli enerjiden bahsediyor. Bir kere bunların e, pek çoğu ithal kömürle çalışacak zaten. Yani Rusya'dan, Brezilya'dan, e, Güney Afrika'dan falan kömür getireceğini söylüyorlar. Kömürün kalitesinin ne olacağı çok net değil ee, ve bunların yakılması nedeniyle ciddi anlamda e, küresel iklim değişimine, e, kükürt dioksit salınımı vesaire nedeniyle e, etkili olacağını Karbon biliyoruz. Dioksit, tabii yani. Karbon, e, kükürt dioksit, asit yağmurları vesaire, sera gazı etkisi bütün bunlar çok önemli olacak. E, maalesef e, durumlar böyle e, Kyoto biliyorsunuz e, Türkiye tarafından yanlış hatırlamıyorsam 2009 Mart ayında imzalandı evet. e, Tabi gönüllü tarafında Kalarak imzalandı Bütün yükümlülükleriyle de imzalanmadı e, 2008'den 2009'a kadar 225 tane termik santral için e, Maalesef Türkiye lisans verdikten sonra e, Kyoto protokolünde imzalanmış oldu Genellikle bizim Türkiye'de uygulamamız böyle. Önce işlemleri bitirip kazanılmış hakları oluşturuyoruz. Arkasından bir takım sözleşmelere ve yükümlülüklere giriyoruz. Ve kazanılmış hak olduğu için de çok da fazla müdahale edemiyoruz. Fiyahikup'un e, süreyi maalesef beri, bitirdik. yeni açtık. <gülüyor> açtık ama bu mücadeleyi tabii çeşitli bir vesilelerle tekrar konuşmak üzere. Yani bu çizdiğiniz cehennemi Zonguldak ve çevresi manzarasının bir, bir, sıkı bir mücadele vermeden bırakılacağını da herhalde kimse düşünmüyordur. Ee, biraz sorun yani Zonguldak açısından da hani kömür kenti, sanayi kenti olması nedeniyle de e, pek çok zorluklarımız da var ama yani Zonguldak'ta hakikaten yaşam adına, e, yaşam açısından e, insanların seslerini çıkartmasının gerektiğini kesinlikle düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz Jakub Bey. Ben teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar. Ekoloji Hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Ahmet İnsel ile Ufuk Turu. Günaydın Ahmet. Günaydın. Günaydın Ahmet Bey. Günaydın Can. Ee, bu yükselen ya da yükseltilen milliyetçilik dalgası üzerinde birazcık konuşalım demiş. Evet. Çok aslında kaygı verici de bazı. ...özellikler göstererek devam ediyor. Evet... E, ...beklenmedik... E, ...bazı gelişmeler... Ol, oluyor, ...olumlu bazı gelişmeler... ...olurken tabi bunun... E, ...bunun e, tepkisinin de... E, ...daha açık biçimde... ...dile getirilmesini belki doğal... ...karşılamamız lazım çünkü Hı. öbür türlü... ...olsaydı Türkiye'deki... ...en büyük... E, ...tehlike... ...toplumsal tehlike... E, konumunda olan milliyetçiliğin e, bu kadar e, Kürt sorunun e, bir biçimde görüşülür, tartışılır, müzakere edilmeye başlanır e, olduğu noktada e, birdenbire e, balonunun sönmesi beklenmezdi. Beklenmemek gerekirdi. E, beni en çok e, düşündüren e, bir ikili e, durum. Birincisi bir e, Geçtiğimiz günlerde Bekir Ağırdır'ın e, da başında olduğu Tarhan Erdem'le beraber KONDA'nın e, bir çalışması yayınlandı hatırlıyorsunuz. Be Bekir Bey e, bunu e, gazetesinde e, taraf gazetesinde e, ele aldı. E, oraya baktığınız zaman e, Türkiye'de milliyetçilik dediğimiz e, olgunun e, hiç de zayıflamadığını e, görüyoruz. Hı hı. Ama milli, e, doğrudan milliyetçilik dediğimiz olgunun zayıflamadığını görüyoruz. Onun tezahürlerinde değişmeler olduğunu görüyoruz. E, örneğin e, bu ülke için e, kurşun atan da, kurşun yenen de e, şereflidir türünde bir sözün e, Türkiye'de olumlayan insan sayısının e, toplumun en azından deneklerin diyelim. Şimdi burada hep toplum bilmeyiz ama deneklerin verdiği sorular bunlar deneklerin yüzde fazlasının olumladığını görüyoruz. Bu çok e, devlet için kurşun atan ve kurşun yenen değil mi? Burada e, kendini devlet için e, feda eden ve başkasını öldürmeyi e, de e, e, olumlayan e, bir e, evet. bir tavır bu. Şimdi bu e, milliyetçiliğin en katı, en müsait e, versiyonu. Bunun daha ötesi artık açık ırkçılık şeklinde ifade eden e, şunlar şunlar e, bilmem ne e, rengi derisi bilmem ne renginde olanlar şu e, ırktan olanlar şu dili konuşanlar öldürülmüş e, dünya yüzünden silinmelidir türünden bir açık ırkçılığa giden nokta Türkiye'de bunun ne kadar yaygın olup olmadığını aslında çok iyi bilmiyoruz. Ama çok yaygın e, bir e, ırkçı, bu şekilde açık ırkçı bir e, oluşum olmadığını biliyoruz. En azından e, günlük tespitlerimizden. E, bu ırkçılık yoktur anlamına söylemedim Türkiye'de. Ama bu kadar açık, vahşi bir ırkçılık e, şimdilik yok en azından. Hmm. E, ama milliyetçilik... Milliyetçiliğin en üst sınırında kendini ifade eden bir şey. Yani ben devlet için ölürüm. Başka bir şey için değil üstelik. Vatan, e, ailem, e, ne bileyim köyüm falan değil. Devlet için ölürüm, öldürürüm. Ve bunu yapmak şerefli bir iştir. Burada milliyetçilik e, dediğimiz olgunun devletle de inanılmaz iç içiliğini görüyoruz. Yani millet, de, millet nesnesi kendini devlete feda etmek ve başkalarını da bu devlet e, tanrısının e, tapınağında kurban etmek konusunda e, çok kararlı olduğunu gösteriyor. Bu e, Türkiye'deki milliyetçiliğin e, işte 19. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren e, aldığı ve e, e, insanların bu konuda eğitildiği, basının büyük bölümünün on yıllar boyunca bu konuda refleksleri okuma düşünme reflekslerini oluşturduğu yani eğitimle elde edilmiş bir şey, her şeyin başı eğitim deniyor ya bunun da başı eğitim hmm. biz de e, bu milliyetçi ortamda e, bu e, böyle bir milliyetçi ortamda biz e, Türkiye'de bir e, milli bir e, sorunu çözmeye çalışıyoruz en azından şu anda Türkiye'de bu sorunun çözülmesinin artık olmazsa olmaz zamanıdır diye düşünen büyük bir kitle var aynı zamanda. Bir kısmı da devlet için kurşun atan, kurşun yiyen de şereflidir lafına da onaylayan bir kesim olduğunu tahmin edebiliyoruz şeyden. oy benzerliğinden. Şimdi bu durumda... Nasıl bir milliyetçilik e, kayması var? Bir milliyetçilikte dönüşme mi var? E, bu milliyetçilik e, bir e, kırılma mı yaşıyor? Kürt sorunu milliyetçilikteki o kırılma e, yaşamadan, o kırılma olmadan gerçekleştirmek mümkün müdür? E, burada milliyetçiliğin kırılması, büzüşmesi, alanın daralması, saldırganlığının yumuşaması bir e, gibi gelişmeleri desteklemek e, önemli değil midir? Sorularla karşı karşıya geliyoruz ve samimi midir, değil midir laflarını bir tarafa bırakalım. Siyasette samimi samimi değil laflarını ancak zaman gösterir bize. Evet, hiçbir anlamda kıymet abis de yok, yok samimiyetin yani. Bu yapılan ö, ö, işler. Olarak, evet. Söylenen sözler ve yapılan işlerdir siyaset. E, samim, dolayısıyla şu aşamada Türkiye'de önümüzdeki bir yıl sonra yeniden seçimlere hem de üç tane seçimlere kendisini de angajı merkezinde olduğu bir cumhurbaşkanlığı seçimine girmeye hazırlanılan bir ortamdayız. Bir yıl var. Mart ayında yerel seçimler olacak. Bir değişiklik olmazsa ki artık olması pek mümkün değil anayasa çerçevesinde. Arkasından da Temmuz ayında ve Ağustos ayında da Cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak 2014'te Burada Bizim bildiğimiz Siyaset refleksi Böyle bir Yaygın milliyetçiliğin Olduğu ortamda Milliyetçiliği Okşayan laflar etmektir Değil mi? Bunu Tayyip Erdoğan örneğin Bunu yakın zamanda da yaptı zaten bunu da yapmasını iyi de bilir. Milliyetçiliği okşan laflar etmektir. Milliyetçilik, e, milliyetçiliğin e, illa milliyetçilik iyidir diye yapmazsınız bunu. Ama işte Türk milletinin üstünlüğünden bahsedersiniz, e, yeni e, güç politikalarından bahsedersiniz. Bunu da gayet başarılı biçimde e, Tayyip Erdoğan birkaç yıldan beri 2007'den beri gayet başarılı biçimde yapabiliyor. Ecdat'tan. Dünya kültür olmaktan bahsedersiniz. Evet, ecdat, ecdat'ın büyüklüğünden. Ecdat'ın büyüklüğünden bahsedersiniz. 1071'den 2071'e projeksiyonlar kurarsınız. Bunları yapabilirsiniz. Sen bunu yaptığınız zaman Türkiye'de size oy kaybettiren bir e, olgu değil. Şimdi biz de Beklenmedik biçimde birkaç günden beri veya bir haftadan beri yani Öcalan'la BDF'lerin görüşmesinin e, artık e, kapıya geldiği, ikinci görüşmelerinin kapıya geldiği noktada belli ki Öcalan'la MIT'in e, yaptığı görüşmelerin artık e, iki taraf açısından e, çözüm kabul edilebilir bir Anlaşma zeminine geldiğine inanıldığı bir noktada. Bunları veri olarak bilmiyoruz biz, ama sadece geriye dönüp bugünden geriye dönüp baktığımızda görüyoruz. Tayip Erdoğan bir e, söz etti ve e, dedi ki biz e, önümü Türk Milliyetçiliğiyle gelmeyin, Kürt milliyetçiliğiyle gelmeyin. Biz e, kafatası, e, milliyetçiliğini, e, kafatası milliyetçiliğini kafatası milliyetçiliğini anlayışına, kafatasızçılık anlayışına sahip değiliz. Biz milliyetçiliği ayaklar altına e, ayaklar altına aldık. Şimdi Kürt milliyet... <gülüyor> Alo? Ha, ha, milli, bir... milli telefondan re reaksiyon geldi galiba. <gülüyor> bir kesinti oldu evet. Kesinti değil, sinyal geldi. Daha sinyal geldi. Evet. <gülüyor> ee, bunu söyleyen bir kişi önümüzdeki sene seçimlere girecek. Samimi midir değil midir? bunu hakikaten e, ayrıca zaman içinde tartışırız. 2 yıl iki ay sonra kendisi kalkar yeniden e, bu, bu söylediklerini söylememiş gibi davranır. O, olabilir. Ama şunu e, siyasette eğer e, toplumsal dönüşümün de bir ...unsuru olarak siyaseti tasarlıyorsak... E, ...bu bir fırsat penceresidir. Yani Türkiye'de milliyetçilik... ...milliyetçi algıyı... ...kırma açısından... ...önemli bir fırsat penceresi. Hmm. Seçimlere girecek... E, ...şu anda e, toplum üzerinde... E, ...etkili olma gücü... ...en yüksek olan kişi... ...daha etkili kişi yok... ...benim bildiğim kadarıyla şu anda Türkiye'de... ...etkili olma gücü itibariyle. Evet. İyi ve kötü taraflarıyla... Bir kişi kalkıp milliyetçilik konusunda böyle laf ettiği zaman buna kim saldırır? Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi saldırır. Ve saldırması da doğaldır. Onu saldırmadığı zaman zaten partiyi tamamen kaybetmiş demektir. Buna e, hani e, sağ milliyetçiler saldırır, sol milliyetçiler saldırır. E, buna Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ki e, bir... E, CHP'yi yeni bir çizgiye çekme umudu e, taşıyanlığın alkışladığı bir e, genel başkan kısmı olarak alkışladıkları diyelim en azından belki e, Abdurrahman Çelebi muhabiresi görüyor ama olsun en azından o. o. E, kalkıp şöyle bir söz ettiğinde e, o zaman hakikaten Türkiye'de e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, böyle bir e, Genel Başkanla çok uzak bir yere gidemeyeceğini ve aslında gerçekten e, kendisinin bir tür devleti kurucu devleti kurmuş olmanın kendi iddiası doğru tarihi olarak da böyle aynı CHP mi bu bugünkü CHP ile 1950'li o da ayrı bir tartışma konusu kapandı yeniden açıldı aynı insanlar mı aynı düşünceler mi? Neyse ama böyle bir iddiası var, böyle bir tarihsel süreklikten bahsediyor. Bu devleti kurmuş olmanın e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni gerçek anlamda bir tuzak e, oluşturduğunu e, görüyoruz. Bir algılama, bir e, donma, zihni açıdan do, e, zihni dondurma tuzağı diyebiliriz buna devleti kurmuş olma. Iddiası. Çünkü şöyle dedi e, Kılıçdaroğlu hatırlayacaksınız. Çok şaşırdım doğrusunu söylemek gerekirse bunu e, ilk okuduğumda. E, böyle bir e, başbakanın e, bu sözüne e, başka yönden eleştirmek yerine. Yani sen bir yıl önce şunu diyordun, bir yıl önce ecdattan altı ay önce ecdattan bahsediyordun, yok... E, 2010 seçimlerinde e, Öcalan'ın idam edilmedi, edilmemesinden hayıflanıyordun, başka partileri <gülüyor> suçluyordun. Bütün bunlar söylenebilir. Evet, Tutarsızlıkları vesaire öne söylerek. Tutarsızlıklarını söyleyebilir. Sen bu Türkiye'de milliyetçiliği şöyle e, şöyle e, destekledin, şöyle yaptın. Şimdi bu ne periz, bu ne lana turşusu dese hiç diyecek bir şeyim yok. Bu, yani bu söylediğin güzeldir. Ama bu ne periz bu ne lanat uçlusu. Biz buna nasıl inanalım? Bir ay, bir ay sonra bunun bambaşka bir yere gideceğini, e, e, gitmeyeceğini nasıl bilelim, nasıl güvenelim? Bunu anlayabilirim. Veyahut milliyetçiliğinin başka tür bir milliyetçilik olduğunu ve bunun da e, kabul edilmemesi gerektiğini, ne bileyim bir e, milliyetçilik adı altında ümmetçilik yaptığını falan söylese, bunların hepsini Anlarız, bu siyasi olarak doğru, yanlış, eksik, fazla ama bir eleştiridir ve bir e, şeyi var. Bir e, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddia ettiği yer açısından bir tutarlığı var. Kalktı, kendisi kalktı ve e, Kılıçdaroğlu kalktı. Şöyle, iki, bunu bir defa da yapmadı üstelik. iki defa yaptı, üst üste. Belki de devam edecek. Dedi ki, e, milliyetçilik yurtseverlik demektir. Ülkesini sevmek demektir. Bayrağımı, ben bayrağımı seviyorum. Şimdi bayrağımı seviyorum. Var mı şu anda Türkiye'de bayrağın, bayrağı sevmeyelim diyen birisi mi oldu ki bayrağımı seviyorum diyor? Bu, bu, bu, bu gerçekten kışkırtıcı milliyetçilik bu iş. Işte. Evet bir de bu biz de her türlü milliyetçiliği yani Kürt milliyetçiliğini de Türk milliyetçiliğini de ayaklar altına aldık demesi üzerine de alamazsın. Diye. Şimdi arkası onu diyeceğim. <gülüyor> ya, i̇nanılmaz bir şey yani. Onu diyeceğim. Şimdi, bunu, bunu söylüyor. Milliyetçilik yurtseverlik demektir. Ülkesini sevmektir. Bayrağını seviyorum. İnsanımı seviyorum. Şimdi insanımı seviyorum. Kim insanını sevmiyor Türkiye'de? Var mı bunu insanını sevmiyorum diyen birisi mi oldu? Arkasından ne demek her türlü milliyetçiliği ayağının altına almak? Alamazsın beyefendi sen alamazsın. Bunda da bir ses da söylüyor. Onu da hakikaten e, izlemenizi isterim. Böyle bir e, şey ses tonu, mıymıy mıy bir ses tonuyla da söylüyor. İnsan daha da komik kaçıyor bir cephesiyle. E, ağzından çıkanı önce kulağın duyacak. Ne anlama geldiğini bileceksin. Bunu, önceden kılıçta, bunu her şeyden önce Kılıçdaroğlu'na söylemek gerekir diye düşünüyorum. Ağzından çıkanı kulağın duyacak diye. Biz bu ülkeyi böyle kalkıp da iki anlaşmayla kurmadık. Ne alakası var bunun şimdi? Ne <gülüyor> alakasından? Bu ülkenin bağımsızlığında milyonlarca şehidin kanı ve alın teri ee, vardır. Bu, bu ama... Hakikaten milliyetçi hareket partisinden ne farkı var bu söylediğini? Hatta ondan ileri bile olabilir yani. Devlet Bahçeli'nin ne söylediğini yani belki Devlet Bahçeli daha da ılımlı davranıyordu. Da. Arada daha tetikçileri var başka evet, başkan için. yardımcıları falan. Onlar daha. Şimdi bu birincisi için yani burada hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi bir Türkiye'de milliyetçiliğin kalbidir, üreticisidir. E, matrisidir Heh, tam kelimeyle bunu söyleyeyim matrisidir e, döl yatağıdır isterseniz diyelim evet. e, dememizi e, doğrulayacak bir söz ediyor arkasından daha vahimi orada hakikaten ben dehşete kapıldım bunu nasıl bir insan söyler diye sosyal demokrat olduğunu ikinci enternasyonel üyesi Gerçi ikinci enternasyonel pardon ikinci enternasyonum sosyalist enternasyonel üyeleri arasında CHP'den daha da milliyetçiler, daha da faşizan eğilimli olanlar yok e, değil. Evet. Yok değil. O bakımdan bir örnek değil ama arkasından Hani böyle mahalle şeyde e, e, ilkokul bahçesinde ortaokul bahçesinde çocuklar vardır. Kendileri bir şey yapamazlar ama başkalarını dövüşmek üzere kışkırtırlar sonra toz olurlar. Şimdi bu diyor ki arkasından e, Kılıçdaroğlu e, Kimsin sen Allah aşkına bu ülkenin yurtseverlik anlayışını ayaklar altına alıyorsun. Birdenbire yurtseverliğe geçtik şimdi. Sandığa giderken e, bunu diyen adamı unutmayın. Yani bu lafı söyleyen adamı unutmayın. Rize'ye gidip konuşacakmış. Ne söyleyeceksin Rize'de? Allah Allah. Şimdi kalkıp sen bunu Rize'de söyleyemezsin. Hani vardı ya bunu git üst sınıflara söyle bakayım kapısından dayak yersin gibi kışkırtıcı iş. Rize'de söyleyemezsin. Arkasından bu laf çok hoşuna gitti belli ki. Korkuteli'ndeki e, toplantıda da aynı laf etti. Korkuteli'ler... E, Yiğitler diyarı. Koze. Yiğitler diyarıdır. Korkuteli de bunu söylesin bakalım görelim dedi. Rizeliler yurtsever yurtsever ve onurludurlar. Aynı şey Rizeliler için. Rizeliler yurtsever ve onurludurlar. Asla bunu kabul etmezler. Allah Allah. Bu nasıl bir kışkırtıcılık. Yani şimdi Rize'ye gitse Tayyip Erdoğan bu lafı söylese Rizelilerin ee, onun karşısına çıkıp taşla sopayla Tayyip Erdoğan'ı protesto etmedikleri zaman onursuz ve yurtsever olmayan kişiler olduklarını tespit etmiş olacak Kılıçdaroğlu. Evet. Milliyetçiliği Vallahi altta ben de kınadı diye. Efendim? Milliyetçiliği de kınadı diye. Milliyetçiliği de kınadı diye. <gülüyor> evet, yani söylenecek bu, bu çok Bu tutma noktasının belki son aşaması Korkut'un elindeki konuşmasında gördüm. Eee Şöyle diyor. E, boyunu aşan bir cümle etti diyor. E, ama tam da ne söylediğini Tayip Erdoğan'ın doğru da anlatıyor. Yani bir herhangi bir karışıklık da yok. Şey diyor. Kürt milleti de Türk milletin milliyetçinleri reddediyoruz dedi. Kafa taşçılık anlayışına sahip değiliz dedi. Yani herhangi bir milliyetçiliği reddediyoruz e, demediğini Tayyip Erdoğan'ın belirtiyor. Kafa taşçılık anlayışına sahip değiliz dedi. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alıyoruz, aldık dedi. Boyunu aşan bir cümle etti deyip Korkut elinde şöyle bir şey yapıyor. Ben de dedim ki sen bu lafı Mardin'de ettin. Git bir de Rize'de et dedim. Hmm. Arkasından devam ediyor. Bu lafı e, Rizeliler de onu böyle kabul ediyorsa bunu hakikaten bir e, siyasetçinin söyle, böyle Sıfır noktası diyebileceğim bir nokta bu cümle. Rizeliler de gidip, Rize'de konuşacakmış, Rizeliler de gidip onu böyle kabul ediyorsa söyleyecek lafım yok zaten. Ee, evet, bir de tabii buna maalesef bir şey şeyi de eklemek uygun olabilir. Yani son bu Beyoğlu'nda pazar günü yapılan Galsay'dan Taksim'e yürüyüşte de sloganlar arasında o gün Samas diye bağırılıyor olması bir katile düpedüz hem de arkadan büyük bir kalleşlikle cinayet işlemiş olan bir katile sloganı... övgü söylemek. Evet. evet, çok suç ve suçluyoremek. Şimdi bu bu milliyetçilik yani bu, bu vahşi saldırgan milliyetçilik Türkiye'de var. Türkiye toplumunun içinde var ve bu milliyetçiliğin bir kısmı Tetiklenen milliyetçilik, bir kısmı e, toplumsal e, çatışmalardan üretilen milliyetçilik, bir kısmı uzun eğitimden gelmiş milliyetçilik Ta, var. Ama bir ana muhalefet partisi kendisini e, demokrat olduğunu iddia eden, e, sol olduğunu iddia eden, e, sosyalist, uluslararası üye, üyeliğiyle örünen, bir partinin genel başkanı kalkıp Rizeliler siz bu lafı söyletmezsiniz başbakana deyip arkasından da sonra herhalde o anda hatırlıyor ya bir de Rizeliler gider bu başbakan bunu söyler ve alkışlarlarsa ne yaparım diye o zaman söyleyecek bir lafım yok. Gerçekten galiba en doğru söylediği laf bu. Evet. Ama bu Türkiye'de hakikaten siyasetin e, dengelerinin bütünüyle dağılması, dağılmış olmasının sorumluluğunun sadece AKP'de olmadığını da gösteriyor. Evet, yani seviyeli siyaset yapmak üzere pek çok da tanıdığımız var Cumhuriyet Halk Partisi'ne girmiş olan çeşitli Elbette mesleklerden. Var. Onların da bunu nasıl karşılayacaklarını insan merak ediyor diyoruz. Onlara taş atmak istemem çünkü onların da herhalde ellerinde e, hareket alanları çok dardır. Bana şeyi hatırlattı. Bu yeni sol lafları çıktığında Cumhuriyet Halk Partisi'nde e, e, ya genel başkanlıktan yeni devrilmiştir, çirkin biçimde e, demokrasi uymayan biçimde yeni baş, başkanlıktan devrilmişti Deniz Baykal. E, ama en azından bir tanesinde ya başkanlığın son dönemi ya da e, başkanlık bir tanesi de 2011 yılındaydı. Ee, şöyle bir e, yeni solla ilgili e, konuşmalarda e, şöyle bir e, laf etti, e, yeni birkaç kez e, söyledi. E, CHP'yi tarihi misyonunu oluşturan özünden koparmamak lazımdır dedi. Tarihi misyonunu oluşturan özünden koparmamak lazımdır dedi. Zannediyorum diyorum? Deniz Baykal'ın e, kendisinden sonra gelen genel başkan la e, bu konuda e, genel başkandan bu konuda pek endişesinin olmaması lazım evet. çünkü e, şu anda Kılıçdaroğlu'nun bu söylediği CHP'nin tarihi misyonu evet özünü ve kimliğini değiştirmemek diyor çok ve bu CHP'nin tarihi misyonu yani eğer devleti kuran CHP'den bahsediyorsak devleti kuran CHP böyle bir milliyetçiliği tetikleyerek Türkiye'de e, kanla kinle bir tarih yazdı. İyi şeyler yapmadı mı? Elbette yapmıştır. Yaptı bazı cepheleriyle. Ama Türkiye'de bu 20. yüzyılın e, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki e, kan ve kinin e, büyük bölümünün e, en azından e, 1960'lara kadar büyük bölümünün sorumlusu Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Evet. yok. Yani Bakalım nereye doğru gidecek diye insan düşünmeden edemiyor. Valla eğer Tayip Erdoğan gidip Rize'de milliyetçi ayaklar altına aldık, biz kafatası milliyetçiliğini ayakta altına aldık dediğinde Rize'liler alkışlar ben esas e, kılıçlar onun ne diyeceğini bilemiyorum ama kendisi de söylemiş zaten. O zaman söyleyecek sözüm yok. Süzdüm, kalmıyor. Kalmıyor demiş. Evet. Peki. Peki çok teşekkürler. Değilir. Ahmet İnsel ile Ufuk Turu Açık Gazete Açık Bilinç Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Merhaba Güven Bey. Ee, merhabalar. Merhaba. Heyecan merhaba. Evet bu hafta da gene devam ediyoruz açık bilinçte. Trolleibüs çalışması üzerinde epey de dinleyici ve dostlarımızdan da bu konuda yankı, eleştiri ve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 bir dinleyicimiz demiş ki bu gibi zor kararlar karşısında insanın bir ilke geliştirmesi lazım. Mesela ne bileyim düşünün önüne başka birisini itmek söz konusuysa onun yerine kendi atlamalı insan filan. Şimdi doğru eğer burada soru ahlaki olarak böyle bir durumda ne yapmamız en doğrusu olur? E, olsaydı bu tür sayeden e, bu tür şeyleri tartışıyor olmamız gerekirdi. E, çalışmayı yapan insanların en azından e, dergi e, o değil. Yani e, çalışmanın ödünç alındığı yer felsefe literatüründe evet, ahlak felsefesi ve bu gibi ahlaki açıdan açmazlarla karşılaştığımızda ne yapmamız lazım?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 Çocuk olduğunu görüyorsunuz. E, bu çocuğun ölümüne sebep olacaksınız. E, beş çocuğu kurtarmak için. E, birinci senaryo buydu. Ve e, beş çocuğun ölmesine e, göz yumup razı mı olursunuz? Yoksa müdahale edip bir çocuğun ölmesine sebep olup e, beş çocuğu kurtarır mısınız? Bu soru. Ben bunu ilk okuduğumda benim cevabım, e, e, yani beş çocuk öleceğine bir çocuk e, tabii ki o zaman müdahale ederim diye. E, i̇ki hafta önceki ilk bunu açık şey yaptığımız, anlattığımız programda e, sizlerin de e, cevabı buydu. E, bu çalışmaya katılan hemen herkesin de aslında cevabı e, genellikle bu oluyor. Yani beş kişi öleceğine bir, bir kişi ölsün bir tür e, ehveni şerfi evet. bulma konusunda bir akıl yürütme ve burada e, bana yanlış gözüken bir şey de yok. Fakat e, şeyi yapan insanlar, bu çalışmayı yapan kişilerin aslında derdi ahlaki olarak hangisi doğru e, değil, başka bir şey göstermek. Göstermeye çalıştıkları şey şu, bu tür durumlarla karşılaştığımızda cevap vermeye, karar vermeye bir yargı oluşturmaya çalışırken yalnızca akıl yürüterek e, doğru cevaba varmamız beklenir iken e, böyle yapmıyoruz. E, i̇şin içine başka duygusal e, değişkenler de giriyor ve e, aslında birbiriyle çelişen kararlara doğru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 bazı insanlar bazıları ise Bu noktada vazgeçip Bir dakika öyle ben temem Kimseye dokunmam e, Travay işte Yani işler Olacağına varsın o zaman Mecburen evet, Geçen hafta e, ben de buna e, Şişman adamı iterek e, Durdurma seçeneğini Tercih ettiğimde bir e, Yakın dostlarımızdan Ve dinleyicilerimizden Osman'da sen ne dediğini farkında mısın ağzından çıkanı <gülüyor> kulağın işitiyor mu cinayet işliyorsun dedi. Peki pişman mısınız? <gülüyor> e hayır hala ben de yani itaetimdir. Yani şöyle bir şey çünkü sizin söylediğiniz önemli bir nokta da vardı yani deneyi hazırlayanların da ağzından da nakde dilebilecek bir şey.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 Merkezi ee, Siz geçen hafta Peki terdim adamı dediniz ama Hani böyle <gülüyor> çok da içinize sinmeyerek evet, Demiş gibi Çok helalde zorlanıyor ee, Evet e, Böyle e, zorlanarak ama inadını sürdüren insanların inadını kırmak için daha da zor değil. Çünkü evet, için için şey. Bunu, Çalışmayı yapanlar Geliyorlar ee, işte Savaş koşulları Altında doktorsunuz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 Pardon 5 çocuğu kurtarmanız Diyelim mümkün olsun evet. ee, Bu böyle hiç mümkün olmayacak Bir senaryo gibi de olsa Diyelim mümkün olsun ee, Aynı açmazla karşı karşıyasınız Yani müdahale ederek Bir çocuğun ölümüne sebep oldunuz Öldürdünüz hatta Ama 5 çocuğu kurtardınız Bu durumda ne yapardınız diye bu, soruyoruz. Bu, bu, bu en zor insanların en zor e, Bulduğu sorur ya da açmaz. Burada hemen herkes fikrini değiştiriyor. Evet. Ben öyle çocuğu kolundan tutup ameliyatı yani sokup, özürüyüp onu kesemezdim. Her ne olursa olsun. ne geliyor. Ve aynı olmasına burada, rağmen evet. Evet yani birinci senaryodan üçüncü senaryoya geldiğimiz zaman aynı durumla karşı karşıya kaldığımız halde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 Birinci senaryoda ne diyorsak ikinci de de onu, üçüncü de de onu dememiz lazım. Evet ama üçüncü de evet, doğrusunu evet. isterseniz ben bile. Yani elimden gele, gelemeyeceğini düşündüğüm için böyle bir evet. şeyle... E, Cevap korkuyorum. vermemişsiniz galiba. Şimdi veriyorum. Yapamazsınız. Yapamazdım. Yap, evet, evet. Doğru olanın bu olduğunu düşünsem dahi yapamazdım diyorum. Can ne diyor? Ben mi? Evet. Ben hala düşünüyorum bu konu hakkında. Kaçtı. <gülüyor> Peki şimdi burada iki tane ilginç soru var bir tanesi doğru olduğunu düşünsem bile yapamazdım niye yapamazsınız yani insan bazı durumlarda doğru olduğunu düşündüğü şeyi niye yapamıyor doğru olduğunu düşündüğü halde bir bu ikincisi de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 verme durumunda e, duygusal angajmanımız hakkında bir e, fonksiyonel görüntüleme, e, beyin görüntüleme çalışması diye herhalde çevrilebilir. Hı -hı. E, burada onların gösterdiği şey şuydu, e, içinde duygusal angajman gerektirmeyen e, kararlar vermemiz gerektiği zaman bir problem çözülürken falan mesela hep e, beynin bu prefrontal korteks denilen ee, ve insanlarda en çok gelişmiş olan yaklaşık e, olarak alnımızın arka tarafında yer alan e, korteks alanında e, en çok aktivasyon oluyor. Oradaki mekanizmalar e, karar e, işte planlama, düşünme, akıl yürütme böyle şeylerden onlar sorumlu öyle düşünülüyor. E, fakat bu e,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 uzaktan e, yapılmış bir müdahale <gülüyor> gibi gözüküyor. Öbüründe halbuki adamı bayağı itiyoruz. İçiyor, yani. evet. Öbüründe çocuk kolundan tutup ameliyathaneye sokuyoruz, kesiyoruz filan. E, böyle senaryolar bu, bu tarzda ilerledikçe amiddalada müthiş e, aktivasyonlar görülüyor ve e, prefrontal korteksteki karar mekanizmalarını etki edecek şekilde çatışmalar oluyor beyinde. Bu çalışmanın gösterdiği buydu e, Ve buradan şunu söylüyordu ya, Yani Zor kararlarla karşı karşıya kaldığımız zaman Biz hani geleneksel olarak Belki Rasyonel felsefecilerin mesela Varsaydığı şekilde işte Şapkamızı önümüze koyarız e, Temel doğrulara bakarız Bu doğruları çarparız Toplarız akıl yürütürüz Yeni doğrulara e, doğru e, ilerleriz.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 savunurken buluyoruz kendimizi dolayısıyla aslında bu akıl yürütme kısmına da özellikle bu ahlaki zor kararlarla karşı karşıya kaldığımızda o kadar güvenmemek lazım en azından işin içinde başka değişkenlerin girdiğini ve durumun daha komplike hale geldiğini fark edelim bunun ayırdığında olalım falan ana fikri de buydu çalışmanın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 Can sen e, değiştirmedin fikrini e, niye ya da değiştirmeye yatkın görüyorsun kendini e, nedir sebebi? E, Güven ve geçen hafta da konuştuğumuz üzere yani aslında olay aynı yani ilk başta verdiğimiz cevabın yapısıyla e, ikinci aşamadaki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 çok yuvarlak konuşmadım evet. değil mi e, <gülüyor> <gülüyor> yok yok geçen hafta da aslında mesela ilginç bir şeye e, dikkat çekmiştiniz ikiniz de e, bu tramvay giderken e, müdahale etmek e, hani bir şeyin doğal akışını bozuyor olmak değil çünkü bu zaten kurgulanmış bir durum evet. dolayısıyla müdahale etmek e, sakınca olmaz demiştiniz doğru yani bu, bunun karşısında ne olurdu işte her şey doğal akışında gidiyor başka türlü bir senaryo olsun burada müdahale etmemek için belki bir ekstra fazladan bir e, sebep daha olabilirdi bu üç senaryonun <gülüyor> üçünde de böyle doğal olmayan son derece kurgulanmış haller var evet, öte de, taraftan tabi ufak bir, ufak bir e, kendi kafamda yaptığım o karşılaştırmayı yapacağım o maniveleyi çevirmek yani ilk denklemdeki maniveleyi çevirmek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 Evet, yani dolayısıyla e, metot farklılaşsa da sonuçta e, vardığımız yer aynıysa birinci senaryoda ne diyorsak ikinci, üçüncüde de aynı şeyi demeliyiz. E, şimdi aslında bu doğru, ben de böyle düşünüyorum. Yani bir de, iki de, üçte aynı şeyi yapmak gerekir diye düşünüyorum. Bu sebepten e, benim şey konusunda fikrim değişti. Ben kendi fikrimi de söylemiş olayım. Ben birincisinde evet müdahale ederdim deyip e, üçüncüsüne gelince yok etmezdim me verince o zaman aslında birde de etmemeliydim me verdim. E, o gün bugündür bana bunu soranlara peki tramvaydasın ne yaparsın diye e, bir şey yapmazdım e, cevabını veriyorum. Ama e, ben de Ömer Bey gibi ters taraftan fakat içim rahat olmadan evet, bu cevabı veriyorum <gülüyor> peki bu psiki art e, dergisinde de yazdığınız vicdan bazen <gülüyor> sızlar başlıklı yazı konusunda da e, birkaç şey e, söyleme durumundayız o zaman yani e, hangi noktada vicdan e, giriyor işin içine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 ee, var olan başka bir şey var gibi düşüküyor. Ben buna e, işte çekirdek vicdan adı veriyordum. E, bu, bu makalede o, o, o şekilde anlatmaya çalıştım daha doğrusu. Ee, vicdan tabii çok katmanlı bir şey ve yalnızca e, böyle bir temel içgüdüyle falan alakalı bir şey değil. Üstünde e, e, akılla inşa ettiğimiz e,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 ...içinde kendimizi bulacağımızla alakalı bir şey. Benim bu e, vicdan yazımda da verdiğim örnek mesela e, Hiroşima'ya e, atılan bomba e, Paul Tibbetts diye bir Amerikalı albay bu bombayı taşıyıp Japonya'ya yakın bir adanın üstündeki bir üstten havalanıyor...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 Ee, belki insanlık tarihinde tek bir hareketle en fazla acıya, ziyaba, ölüme, yaralanmaya neden olmuş olan kişi e, Poltidev'dir. Bunu yaparken fakat daha sonra e, çeşitli verdiği röportajlarda falan uzun yıllar yaşıyor. E, 90'lı yaşlarına kadar bu adam 2007 yılında ancak ölüyor.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 Japonya aslında yenileceğini anlamış ve gizli bir takım diplomatik çalışmalar yürütmeye başlamış savaştan çekilmek için filan. Ee, her neyse burada bu benim e, düşünce deneyi olarak sorduğum soru yazı da şuydu. Şimdi Poltobüs bunu böyle e, bu insanları öldürmüş 65 bin kişiyi bir seferde e, Ve de vicdanım rahat falan da diyor. Ne kadar vicdanı gerçekten rahat bilmiyorum ama e, bunu yapabilmiş.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 Can'ın çok haftalar önce sözünü ettiği Stanley Milgram'ın Yale Üniversitesi'nde yapmış olduğu çalışma elektroşok ve işkence şeyinde, çerçevesinde gidiyor. Belki bunu gelecek hafta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 ...açık bilinç. Güven Güzel Dere ile... ...bilin ve felsefe sohbetleri... Programı George Harrison'dan çok iyi bilinen parçalarından biriyle bitiriyoruz. The Beatles'ın Beyaz Albüm diye bilinen meşhur albümü. Aslında aslında The Beatles sadece ama herkes Beyaz Albüm diye biliyor. O albümden George Harrison'ın en ünlü parçası olan While My Guitar Gently Weeps adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.